Yollarda kimseler yoktu. Ben hızlandıkça yollar uzuyordu. Hep karşıda gördüğüm tepenin arkasında sanıyordum sopronu. Ama o tepeye varınca başka bir tepe görünüyordu. Yolun başka yollarla birleşince de ne yöne gideceğimi şaşırdım. Acaba hangi yöndeydi babamın bu kadar anlattığı o güzel sopron? Acaba hangi yöne gidersem daha çabuk varabilirdim? 3 yolun birleştiği yerde bir süre bekledim. Sonunda karar verdim en geniş yolda bisikletimi koşturmaya. Bir süre yol almıştım ki sık sık yolculara rastlamaya başladım. Cesaret edip hiç kimseye soramadım. Ama yanlış yola gitme korkusundan olacak yalnız yürüyen birine sordum. Yalnız yolcu yolumun doğru olduğunu söyleyince sevincimden pedalları daha hızlı çevirmeye başladım. Öğle saatlerini epeyce geçmişti ki Sopron'a vardım. Bizim köyümüze hiç benzemiyordu ve çok büyüktü. Bir de burada taş döşeli yollarda herkes hızlı yürüyordu. Bisikletimle kurula kurula şehirde bir süre gezmiştim ki bir düdük sesi duydum. Kafamı çevirip sesin geldiği yöne baktım. O güne kadar hiç görmediğim bir üniformalı adam bana durmamı işaret ediyordu. Ben babamın bir tanıdığı herhalde diye düşündüm. Durdum. Adam yanıma gelince bisikleti nereden aldığımı sordu. Benim olduğunu söyleyince şaşırmış gibi bakarak yaşımı sordu. Yaşımı söyleyince de adam gülümsedi ve bir düdük daha öttürdü. Kısa bir süre sonra onun gibi giyinmiş iki kişi daha geldi. Beni yanlarına alarak kendi binalarına götürdüler. Bir türlü onları inandıramıyordum. Sonunda onları inandıramayacağımı anlayınca babamın çok uzun bir süre askerlik yaptığını ve bisikletin de onun olduğunu söyledim. Binalarında bir süre tuttuktan sonra Beni tren istasyonuna götürdüler. Ben köye kendim giderim dedimse de... Onlar yaşımın küçük olduğunu... Yolda bisikletimi birilerinin... Elimden alabileceğini söyleyerek... Beni bir trene bindirdiler. Tren kalkıncaya kadar da... istasyonda beklediler. Gitselerdi... Ben de inip geldiğim yoldan... Bisikletimi koştura koştura... Köyümüze gidecektim. Trenle köyümüze en yakın istasyona kadar... Yolculuk ettim. İstasyonda tren durur durmaz... Bisikletimi de alıp indim. Tren hareket edince de kendimi tuzaktan kurtulmuş bir kuş gibi hissettim. Bisikletimi eve doğru koştururken köyümüz gibi şehrin de sahiplerinin olduğunu düşündüm. Öksüden komitacı sustu. Silahlar sustu ama Alman askerler susmadı. Hepsi yola çıkacak besili bir at gibi tepinmeye ve aynı ses tonuyla da ''Hay hitler! Hay hitler!'' diye bağırmaya başladılar. Sanki kendilerinden geçmişlerdi. Öksüden komitacının kanı da akıp önceki gün yaralanan Alman askerlerin kanına karıştı. Böylece her iki taraftan da kan akmıştı. Babam bir kez kan aktı mı durmaz oğlum derdi. Demek ki kan artık durmayacaktı. Hepimiz birbirine karışan kanlara basa basa yürüdük. Alman askerler akan kanların yerine kan akıttıkları için biraz rahatlamışlardı. Bir süre daha dipçikleriyle bizi dürtükledikten sonra şarkı söyleyerek yürümeye başladılar. Biz korkumuzdan olacak adımlarımızı atarken bile nefeslerimizi tutuyorduk. Öksülen komitacının öldürülmesiyle içimizdeki kurtuluş umudunun kırıntıları da yok olmuş uzun bir yolculuğa çıktığımızı anlamıştık. Artık ne kaçmayı düşünüyorduk ne de geri dönmeyi. Sürekli kuzeye doğru yol alıyorduk. Köyümüzden epeyce uzaklaşmıştık. Almanlar sırayla araçlara bindikleri için yorulmuyordu. Biz de birbirimize gayret vererek onlara yetişmeye çalışıyorduk. Açlığa, susuzluğa dayanıyorduk ama uykusuzluk belimizi büküyordu. Almanların süngü saplamalarından korkmasaydık, Hepimiz ayakta uyuyacak. Gün yarılanmış öğlen olmuştu. Kızgın güneşin altında terlerimizin buharlaştığı bir an... ...küçük bir dereden geçiyorduk. Benden iki sıra önde yürüyen biri su içmek için eğildi. O eğilir eğilmez yanında yürüyen asker kafasına dipçiyi indirdi. Genç arkadaş sendelerken asker üç el ateş etti dipçiyi vurduğu yere. Kanlar ve et parçaları sıçradı gökyüzüne. Mavi gök... Kana boyandı. Başsız arkadaş küçük ırmağın sularına boylu boyunca uzandı. Hiçbir şey yapamadık. Sadece sessiz ve korkak bir ağlayış tutturmaktan başka. Uzaktan Stefan'ın domuz yavrularına attığı yar görünüyordu. Stefan kapana düşmeyen yaban domuzu yavrularına rastlayınca çok öfkelenir. Onları sürerek bu yarın başına getirir. Önünü göremeyen yavrular koşarken bağırarak yardan aşağı uçarlardı. Bizim durumumuz o yavrulardan da kötüydü. Onlar anlık bir korkudan sonra ölüyordu. Ama bizim korkumuz uzadıkça uzuyor, dehşetlendikçe yüreğimizi sarsıyordu. Gün bittiğinde köyümüzün ormanları bile başka dağların arkasında kalmıştı. Ormanlarımızdan uzaklaştıkça içime bir hüzün çöküyor, geri dönmeyi de düşünemiyordum. Bir de ağlama isteğim giderek artıyordu. Rüzgar almayan bir yerde, bütün araçlar durdu. Askerler birkaç tane büyük çadır kurdular. Bizi iki bölüye ayırdılar. Yarımızı bir çadıra, ötekileri de bir başka çadıra doldurdular. Biz daha çadıra yeni girmiştik ki, bir patlama, arkasından da bir gürültü oldu. Hepimiz yere yattık. Gürültü aniden bir inilti gibi inceden inceye duyulmaya başlayınca, çadırımızın içi aydınlandı. Hepimiz şaşkın birbirimize baktık. Askerler yere çömelmemizi söyledi. İlk olarak ben çömeldim. Beni görenler de çömelince askerin biri benim yanıma geldi. Almanca biliyor musun? diye sordum. Annem Almanca sorarlarsa yanıt verme. Sonra nereden öğrendiğini sorarlar. Onu söyleyince de neden öğrendiğini sorarlar. Onu da söyleyince sana casus derler. Bizimkilere de Almanlara da Almanca bildiğini söyleme demişti. Ama artık saklayamazdım. Suçüstü yakalanmıştım. İnkar etmenin bir yararı yoktu. Nasıl olsa bilmediğimi söylesem de beni sıkıştıracaklardı. Her şeyi göze alarak ''Evet'' dedim. Alman asker yüzüme bakarak ''Sen bu korkaklara bir şey söyleyeceğimiz zaman işimize yararsın'' dedi. Ne demek istediğini anlamadığım için bön bön yüzüne baktım. O da bana bir şey söylemedi. Oturanların üzerinde bakışlarını gezdirdikten sonra yüksek sesle ''Bunlara söyle, yerlerinden kıpırdamayacaklar, tuvalete falan gitmek yok, komutan isterse yiyecek verecek, ölmek isteyen varsa söz dinlemez.'' dedi. Ben söylediklerini köylülerimize anlattım. Uzun bir sessizlik oldu. Benim sesimin hüzünlü oluşundan mı, yoksa verilen emirden mi oldu, bir türlü anlayamadım. Derin bir sessizlik kuyusuna düştüğümü sandım. Bir an sağıma soluma baktım. Herkes yere bakıyordu. Askere baktım, söylediklerinin etkisinden memnun, sırıtıyordu. Askerler bizi öylece bırakıp gittiler. Yorgunluktan bitkin düşen arkadaşlarımızdan bazıları şimdiden uyumaya başlamıştı. Uyuyanlar yanındakinin omuzuna başını koymuşlardı. Nefeslerimiz de kısa sürede çadırın içini ısıtmıştı. Birden yüreğimin içi katılaştı. Sanki yüreğimin içini biri boşaltıp yuvarlakça bir taşı oraya tıkmıştı. Vücudum katılaştı. Kimseye söylemeden bir süre öylece kala kaldım. Bir süre sonra emir veren askerler geri geldiler. Yanlarında başkaları da vardı. Biraz önce benimle konuşan asker bir başkasına beni gösterdi. Şapkasına baktım diğerlerinkinden farklıydı. Hepsi onun yanında çok ciddiydi. Korkumdan tüylerim diken diken oldu. Onun arkasında da dün gece boğazıma basan komutan duruyordu. Biraz önce gelip konuşan asker el işaretiyle beni çağırdı. Bacaklarım esmeye başladı. Korkudan yürüyemiyordum. Asker oturan köylülerin elini ayağına basa basa yanıma geldi. Eski gömleğimin yakasından tuttu. Gömleğim yırtılmasın diye aceleyle ayağa kalktım. Vücudum iriydi ama askerin yanında küçücük kalmıştım. Kendimi kartalın kaptığı bir civcive benzettim. Köylülerimizin arasından yürümeden, uçurularak çıkartıldım. Karanlıkta askerlerin arasında yürürken annemin söylediklerini yine anımsadım. Bizimkilere de onlara da başka dille yanıt verme. Sonra nereden öğrendiğini sorarlar. Ona yanıt verince neden öğrendiğini sorarlar. En sonunda da casuslukla suçlarlar demişti. Dilimi kesselerdi de Almanca bildiğimi söylemeseydim. Belki de... Dilimi kesmeye götürüyorlardı. Beni apar topar yandaki çadıra soktular. Bizim çadırda olduğu gibi... ...bu çadırda da köylülerimiz vardı. Ama bir ikisinin ağzından burnundan kan geliyordu. Şaşkınlıkla onlara bakarken... ...şapkası değişik komutan... ...bunlara söyle... ...askerlerin söylediklerine karşı gelirlerse... ...gözlerinin yaşına bakmaz... ...kurşuna dizdiririm. Bu andan itibaren... ''Savaş tutsağısınız. Savaş tutsağı olarak da yargılanacaksınız. Canı tatlı olan söylenenlerin dışına çıkmasın.'' dedi. Şapkası değişik komutanın söylediklerini yavaş yavaş ve titreyen bir sesle bizim köylüleri anlattım. Anlayıp anlamadıklarını sorunca yaşlı köylülerden biri ağzının içinde ''İyi anlattın itoğlu'' dedi. Benim birden kanım dondu. Hiçbir anlam veremedim. Şapkası değişik komutan, ihtiyarın ne dediğini sordu. Düşünmeyi bırakıp yanıt verdim. Her şeyi anladığını söyledi dedim. İhtiyar adam, it oğlu dedi yine bana. Bir şey söyleseydim, mutlaka aramızdaki tartışmayı anlayacaklardı. Ben şaşkın şaşkın ne yapmam gerektiğini düşünürken, yaşlı adam bana söylenmeye başladı. Diğerleri de homurdanarak ona katılınca, şapkası değişik komutan, bir gün önce moraran yanağıma elindeki kısa copla kuvvetlice vurdu. Yanağımı tutmak için iki elimi kaldırınca da iki asker kollarımdan sıkıca tuttular. Şapkası değişik komutan, acımasız bir bakışla baktıktan sonra... ''Doğruyu söyle, ihtiyaç sana ne dedi? Eğer doğruyu söylemezsen beynine kurşunu yersin.'' dedi öfkeli öfkeli.